1294, numaralı konu, çok soru sormanın sonuçlan ve İbni Mesud'un bunu doğru bulmaması, evet, halk Hazreti Peygamber'in emirleri hakkında birbirine sorarlardı, bir şey helal iken, Hazreti Peygamber'e o şey hakkında çok soru sordukları için sonunda o şey haram kılınırdı.